Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Her hafta sunduğumuz Hazreti Resul'ün örnekliğinde Medine'de gelen hükümler bölümünün bugün 35.sini sunacağız inşallah. Bugünkü alt başlığımız Haramlar bölümü 2. bölüm. Bu bölümde ölü, leş, kan, domuz eti, kanlı et, Allah'tan başkası adına kesilenleri yemeniz ve ''Faloklarıyla Kısmet Aramanız Haramdır'' bölümünün ikincisini sunacağız inşallah. Bu bölümün birinci bölümünde, birinci kısmında ayetlerin özünden hareketle saydığımız haramların dördüncü maddesine kadar genel hatlarıyla incelemiştik. Ayetlerde sayılan haramlar şöyleydi. 1. Leş haline gelen ölmüş hayvanlar. 2. Kan, 3. Domuz eti, 4. Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanlar, yani dikili taşlar ve putlar adına boğazlanmış hayvanlar, 5. Et yiyen hayvanların parçaladığı hayvanlar, bu hayvanlardan yetişip boğazlarından keserek kanlarını akıttığımız hayvanlar yenilebilir. Fal oklarıyla kısmet aramanız. Altıncısı Birinci bölümde leş, kan, domuz eti konularında dünyada yaşayan toplumların nasıl hareket ettiklerine dair bilgilendirme yaptık. Bugün dördüncü maddeden itibaren konumuza devam edeceğiz. Dördüncü madde Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanlar, yani dikili taşlar ve putlar adına boğazlanmış hayvanlar. Ayette geçen dikili taşlar deyimi bazılarına göre bir takım putlar ve bazılarına göre put olmayan yüksek taşlar anlamına gelir, sunaklar gibi, sunak ya da altar, adak adanan ve kurban kesilen dini yapılar. Özellikle antik dinlerde yaygın olan sunaklar, Musevilik ve Hristiyanlık'ta da önemli bir yere sahiptir. Sunaklar mimari açıdan da önemli yapılardır. Antik dinlerden kalan sunak yıkıntıları, dinlerin gayinsel özelliklerini ve ibadet geleneğini öğrenmek açısından çeşitli ipuçları taşır. Anlatıldığına göre vaktiyle İslam'dan önce Kabe'nin çevresinde 360 tane yüksek taş vardı. Putperest Araplar hayvanlarını bu taşlar üzerinde boğazlarlar ve etlerini parçalara ayırırlardı. Ayrıca bu taşlara saygı gösterir, onlara taparlardı. Canları isteyince de bu taşları daha çok hoşlarına giden başka taşlarla değiştirirlerdi. Rasul Muhammed'in arkadaşlarından Ebu Zer, Müslüman oluşuyla ilgili konuşmasında şöyle anlatıyor. Öyle bir kızarmıştım ki kırmızı renkli dikili taşlara dönmüştüm der. Bu benzetme dikili taşların kanla nasıl boyandığına işarettir, özellikle Haç dönemlerinde. Ayette konulan dikili taşlar üzerinde kesilen hayvanlar deyimi ilgili olarak iki farklı açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalardan birine göre az önce belirttiğimiz gibi gerçekten hayvan kesme işlemi bu taşlar üzerinde yapılıyordu. Bunlara antik çağda sunak deniliyor. Böylece putperest Araplar kendilerini putlarına yaklaştırsınlar diye hayvanlarını bu taşlar üzerinde kesmiş oluyorlardı. Bu görüşte olanlar dikili taşların put olmadığı görüşündedirler. Bu görüşe göre taşlar üzerinde kesilen hayvanların haram olması bu kesimlerin putlar için yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Bu da Allah'tan başkası için yapılan bütün hayvan kesimlerinin haram olmasını çünkü bir hayvanın belirli bir yerde kesilmiş olması, Allah'tan başkası için kesilmiş olması bakımından önem taşıyor. Aynı taş üzerinde Allah'a kurban edilirse haram sayılmayacağı görüşü öne çıkıyor. Resul Muhammed'in hayatından gelen bazı bilgilerde, müşriklerin putlarını sakladıkları yerlerle, bayram şenlikleri düzenledikleri yerlerde hayvan kesimi yapılmasını hoş karşılamıyordu. Demek ki, belirli bir yerde kesilen bir hayvanın etinin mekruh olması için, yani iyi bir şey olmaması, mekruh o manada haram değil ama iyi bir şey de değil, mekruh olmamasının nedeni, şirk yeri olmasından o bölgelerin, hayvan kesilen bölgelerin şirk yeri, yani müşriklerin bir bakıma, tanrılarına hayvan kestikleri yerler olmasından kaynaklanıyor. Buna göre bu tür yerlerdeki kesim işlemi gerçekten Allah'tan başkası adına yapılıyorsa haram işlenmiştir. Ancak o tür yerlerde Allah adına kesilmesinin haram olacağını iddia etmek zordur. Fakat etik olarak Müslümanların böyle yerlerde kesim yapmamaları Resul tarafından önerilmiştir. İkinci açıklamaya göre dikili taşlar üzerine hayvan kesmek, dikili taşlar için dikili taşlara hayvan kesmek demektir. Eğer kişi Allah'tan başkası adına kestiği hayvanlar gibi dikili taşlar adına da yani dikili taşın taşıdığı anlamlar üzerine hayvan keserse, o zaman dikili taşlar aynı putlar gibi herhangi bir olayın ruhunu taşıdığı iddiasıyla putlaştırılmış olur. Eski topluluklar kurbanlarını genelde toprak değmesin diye taşlar üzerinde keserlerdi. Onların İlkel adetlerinden gelen kalıntıları tekrar çağa getirmek, hayvan kesimlere sırasında eskiyi yâd ederek hayvan kesmek, böylece ilkel topluluklar gibi aynı ruha, aynı öze ulaşmaya çalışmak hayvan kesiminin amacını saptırmış olacaktır. Amacı sapan olay haram işletecektir. Mesela bugün ülkemizde birçok tarihi kalıntı yerleri var. Oralardaki yaşayan eski toplulukların yapmış oldukları ibadetler var. İbadetlerin bir kısmı da insan veya hayvanların kurban edilmesidir. Şimdi turistik amaçlı bile olsa bir topluluk tarihi belgelerden okuduklarını uygulamak için bir araya toplanıp oradaki herhangi bir taşın üzerinde hayvan kesseler, geçmişte de bu amaçla kesildi deseler haram işlemiş olurlar. Çünkü bir müşrik adetini yerine getirmiş olurlar. Zira o ilkel toplulukların ibadetleri, hayvan kesimleri, şirk veya putperestlik üzerineydi. Onun için dikili taşlar deyimini putların kendileridir anlamında yorumlayanlara göre bu ifade hiçbir dolanbaşlı özelliği olmayan açık bir ifadedir. Ayrıca Hayvanların bu taşlar için kesilmesi ile bu Zer'in dediği gibi bu taşların kırmızıya boyanmış olma durumları da birbiriyle çelişik değil. Burada asıl sorun hayvan kesimlerini ibadet noktasına getiren toplulukların neye nasıl ibadet ettikleridir? Allah Haş suresinin 28. ayetinde mealen şöyle diyor. Biz her ümmet için rızık olarak Verilen hayvanlar boğazlanırken onların üzerine Allah'ın adını ansınlar diye bir mabet yapmışızdır. Yine Hac suresinin 34. ayetinde mealen, Kabe'ye gelsinler de kendileri için bir takım faydalara tanık olsunlar. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar denilmektedir. Ayette anlatılan şey, hayvan kesiminin şurada veya burada kesilmiş olması değil, kesilirken hangi amaçla kesildiğidir. Ayet açıkça Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlardan söz ediyor. Geçmişte ve günümüzde Müslüman topluluklar herhangi bir şey adadıklarında veya sevdikleri birileri geldiğinde bir hayvan kurban etmeyi düşünerek hemen Hayvan keserler. Tabi alışkanlık olarak her hayvan keserken kişi hayvanı keserken Bismillah der. Yani Allah'ın adıyla diye hayvanı keser. Fakat hayvan aslında falanca kişi geldiği için kesilir veya herhangi bir adak için kesilir. Mesela insan der ki Rabbim bana bir ev veya bir araba veya bir eş verirse bir dana kurban edeceğim. Diyelim ki dilediği oldu. Ve o kişi kurbanın yerine getirmek için Bismillah diyerek hayvanını kesti. Böyle bir kesim Allah'tan başkası adına kesim olmamakta. Burada olan şey Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın kesim nedeninin dilediğinin Rabbi tarafından gerçekleşmesi. Müşrikler ise Allah'tan başkası adına hayvan keserlerken sebebiyle de Allah'tan başkasının adını anarak da olayı farklı bir boyuta götürdükleri için haram kılınmaktadır. Putperest Araplar, putları lat, menat, uzza, hübel vesaire. Ne kadar putları varsa, ister kurban niyetine, ister normal kesimleri olsun, Müslümanların bismillah dedikleri gibi, onlar da bismilat, bismi menat, bismi uzza, bismi hübel diyorlardı. Araplar gibi birçok putperest toplum da aynı şekilde hareket ediyor, Antik Yunan, Yahudi, Budist, Şaman, Mısır, Aztek toplulukları da çeşitli tanrılarının adını anarak hayvan kesimi yapıyorlardı. Bereket tanrısı, gök tanrısı gibi algılarla yapılan hayvan kesimleri de aynı noktaya geliyordu. Müslümanların tarihinde Yahudi ve Hristiyanların kestikleri yenilir açılımı vardır. Bu açılımı sağlayan şey, o dönemde Yahudi ve Hristiyanların Allah'tan başkası adına kesim yapmamalarıdır. Yani Mekkeli ve Medineli Müslüman Araplar, Yahudi ve Hristiyanları putperestler gibi Allah'tan başkası adına hayvan keserken görmediler. Ancak onların Allah'tan başkası adına hayvan kesmeyecekleri anlamına gelmez. Mesela Hristiyanlar İsa adına, Meryem adına, Pavlos adına da kurban kestiklerinde veya hayvan kestiklerinde Müslümanların yemesi mümkün değildir. Aynı şekilde Yahudiler de Musa adına, Süleyman adına, Davut adına, Uzeyr adına, Yakub adına veya Hahamları adına hayvan keserlerse, Müslümanların yemesi mümkün değildir. Tabi burada sorulacak soru şudur. Peki Müslümanlar Bismillah diye hayvan kesmeyi bırakıp, Bismi Muhammed? Yani Muhammed adına diye hayvan kesseler, Bismi Ebu Hanife, Bismi Ebu Şafi, Bismi Malik, Bismi Hanbel, Bismi Abdülkadir Geylani diyerek hayvan kesseler yenir mi? Elbette hayır. Direkt şirk olur. Ayete göre de asla yenmez. Hayvan Allah'tan başkası adına kesilmedi. Allah adına da kesilmedi. Yani hayvan kesenler hiçbir şey demedi. Sadece hayvanı kestiler. Yenir mi? Elbette. Zira ayetlerde yasaklanan şey, hayvan kesiminin Allah'tan başkası adına kesilmesidir. Her ne kadar En'an suresinin 121. ayetinde mealen Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz denilse de ayetin gönderildiği dönem putperestlerin tavırlarına karşı tepkidir. O dönemlerde putperest Araplar putları veya dikili taşları adına hayvan keserken Müslümanlardan Allah'ın adıyla hayvan kesmeleri istenmişti. Bunun üzerine putperest Araplar Müslümanların Allah'ın adını anarak yani Bismillah diyerek kestiği hayvanları tepki olarak yemek istemediler. Putperestler illa ki putlarının adının anılmasını istiyorlardı. Çıkan bu tartışmada Allah da Müslümanlara siz de Allah'ın adının kesilmediği hayvanları yemeyin dedi. Ancak bugün ne putperestler, ne Yahudiler, ne Hristiyanlar ne de Müslümanlar böyle bir tartışmanın içinde değiller. Zaten ehli kitabın kestiği yenir hükmünden giderek, Müslümanlar, Yahudi ve Hristiyanların kestiklerini yiyorlar, eski putperestlerden de eser kalmadı, yenileri çıktı. Yenilerine de kimse putperest demiyor zaten. Üstelik Müslüman ülkelerdeki putperestler de zaten, hayvan kesimlerinde Allah'ın adını alarak kesiyorlar. Herhangi bir putla adına kesmiyorlar. Mesela ülkemizde kurban bayramında, bazı solcular ve ateistler de kurban keserler, kendileri bile kesse alışkanlık olarak besmele çekerler veya bir hocaya ya da bir kasaba kestirirler, o hoca da o kasapta zaten besmele çekerek hayvanı keser. Onun için diyelim ki birisi hiçbir şey demeden, Bismillah demeden hayvan kesti, Allah'ın adı anılmadı diye yemek haramdır görüşünde değilim ben şahsen. çünkü o ayetin nüzul sebebine baktığım zaman, o ayetin nüzul sebebi bir tepkiye karşı tepki koymaktır. Bu noktada olayın özü, dinleri adına mücadele edenlerin kavgasında tavır belirlemesidir ayetin özü. Dinlerin göstergesi olarak hayvan keserken, ibadet algısıyla ilahlarına anıyor olmaları, tavır koymanın temelini oluşturmaktadır. Kaldı ki bugün öyle toplu kesimler var ki, hayvanları sıraya dizip, Sağlam bir şekilde durduruyorlar, sonra mekanik bir bıçak hepsini kesip geçiyor. Bazıları diyor ki, bıçağın düğmesine basarken bismillah demeleri gerekiyordu. Meseleyi bu noktaya kadar indirgemenin yanlış olacağı kanaatindeyim. Açıkça putları adına, Allah'tan başkası adına hayvan kesen varsa, burada iş ya dini ya ideolojik bir konuya girdiğinden tavır koymak gerekir. Böyle kesimleri yemek haramdır. Onlar Allah'ın adını anarak kesmemişlerdir diyerek gereksiz tavırlara da gerek yoktur. Hele günümüzde bazı Müslüman kardeşlerimiz toplum bizim inandığımız gibi İslam'ı anlamıyor, kavramıyor diye onların kestiklerini yemiyorlar. Hani toplumda İslam'ı bilinç fazla yok ya, geleneksel bir İslam'ı yaşıyorlar ve ama bazı Müslüman kardeşlerimiz de ya diyorlar bunlar gerektiği şekliyle İslami bilince sahip değiller. İşte anası, babası, ailesi, akrabası, teyzesi, halası, amcası, dayısı örnek veriyorum. Köydeki dedesi örnek veriyorum. Yeterli bir bilince sahip değil. Şirk kavramlarını, tevhid kavramlarını öğrenmemiş bir cehalet içerisinde annelerinden, babalarından gelen bir dini yaşıyorlar. Ama hayvan keserken belki o bilinçli kişiden daha dikkatli bir şekilde Allah'ın adını anarak kesiyor. Ama o bilinçli olanlardan bazıları diyorlar ki onlar şirk açısından tehlikeli bir durumda, tevhid açısından tehlikeli bir durumda. Öyleyse onların kestiği yenmez. Biz onların kestiğini yemeyiz diyorlar. Allah Resulü Allah'ı, Resulü İslam'ı temelde kabul eden ancak ayrıntıda bilgisizliğin getirdiği nedenlerle şirk içinde bulunan fakat hayvan kesiminde Allah'ın adını anarak kesenlerin kestikleri yenmez demek, konuya bayağı bir konuları, konuyu bayağı bir zorlamaktır. Çünkü nitekim o kişi zaten Allah'ın adını kesiyor, ayeti direkt uyguluyor fakat kendi bilince sahip değil. Bunun yanında Allah Yahudilerin, Hristiyanların nasıl şirke girdiklerini Tövbe Suresinin 30, 31, 32. ayetlerinde anlatırken, onların kestiklerini yiyen Müslümanların, Müslümanın diyenlerin kestiklerini şirk içindeler diye yememek, tamamen konunun dışına çıkmak olacağı kanaatindeyim. Geçmişte mezhepler arası savaşlarda bile, kavgalarda bile, fikir alışverişlerinde bile, onların kestiği yenmez gibi gereksiz fetvalar verilmiştir ki, Müslümanlar insanlar arasındaki kine, intikama, neden olan kalıcı, saptırıcı gelişmeler yaşamıştır. Burada önemli olan Allah'ın ayetindeki hikmeti özü anlamaktır. Allah kısaca ve özlü olarak bize şunu işaret ediyor. Allah diyor ki, bütün bu hayvanlar benim size verdiğim nimetlerdir. Bu nimetleri bana isyan ederek kesmeyin, kesilirse de yemeyin. Diyor. Peki isyan kastı yok, sadece kesiyor. İşte isyan kastı dediğimiz şey, o kişinin Allah'tan başkası adına kesmeyi bilinçli bir noktaya getirmesidir. Değilse hiç aklında bir şey yok, sadece et ihtiyacı var, kesmiş. Keserken de ne besmele çekmiş ne de başka bir şey demiş, hiçbir şey dememiş, kesmiş, kesmiş. Beşinci bölümde ise et yiyen hayvanların parçaladığı hayvanlar, bu hayvanlardan yetişip boğazlarından keserek kanlarını akıttığınız hayvanlar yenilebilir. Ayet kanın haram olmasıyla irtibatlandırılarak kanını akıtmak için yetişip kesmediğiniz hayvanları yemeyin diyor. Bunlar herhangi bir yerden düşmüş olabilir. Bir yerlere çarpmış veya bir şey çarpmış olabilir. Et yiyen hayvanlar parçalamış olabilir. Eğer bu hayvanlara ölmeden yetişip boğazlarından keserek kanlarını akıtırsanız yiyin. Değilse yemeyin deniliyor ayette. Kanı akıtılmayan hayvanın eti kanlı olmaktadır. Hayvan öldükten sonra etinden kanı çıkarmak zor. Gerçi günümüz teknolojisinde laboratuvar çalışmalarıyla kan ile et birbirinden ayrılabilir. Ancak bu herkesin uygulayabileceği bir husus değil. Hayvanlar boğazlarından kesilerek atar damarlarından kanları boşaltılır. Atar damarlarından kanın boşalması için hayvanın Sinir sisteminin çalışıyor olması, kalbinin kanı pompalıyor olması gerekir. Kalp durmuşsa veya sinir sistemi uyuşturulmuşsa veya damarlar kanı boşaltamıyorsa, bu durumda hayvanın kanı damarlarda kalır. Etin içinde bulunan damarlar kanlı olur. O eti yiyen insan aynı zamanda kan yemiş olur. Halbuki kan içmek, kan yemek haramdır. Her ne kadar bazıları ayette kan içmek haramdır diyor, onun için yemek haram değildir dese de ayetin ilk bölümüne bakarak kan içmeye bağlı olarak yemekte otomatikman haram hükmü çıkıyor devamında. İllaki kelimelerin canbazlığını yapmaya gerek yok. Etlerin kanlı olmaması için hayvan kesimi anında hayvanların kanını akıtmak gerekir. Bunun için gerekli tedbirlerin alınması gerekir uyuşturarak, boğarak kanı boşalmadan hayvanın kalbini durdurarak yapılacak bir hayvan kesimi sonucunda et kanlı olacaktır ki kanlı eti Allah Müslümanlara haram kılıyor. Bunun yenmesini haram kılıyor. Günümüz teknolojisinde süratli kesim yapılmaktadır. Hatta öyle ki kesilen hayvanlar anında parçalanıp paketlenmekte Paketler, soğutucular şoklanmaktadır. Kesilen hayvanların kanlarının boşalmasına zaman bile verilmemektedir. Böylece piyasaya kanlı etler sürülmekte olup, insanlara kanlı et yedirilmektedir. O nedenle bazı Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, et ihtiyaçlarının kendilerinin kestikleri hayvanlardan karşılamaktadırlar. Veya bildikleri, güvendikleri kasaplara kestirmektedirler. Bu tür tedbirlerin ülkemizde de alınma zamanının geldiğini düşünüyorum. Özellikle büyük alışveriş mağazalarının et reyonlarında bulunan etlerin kanlık noktasında garantiliğine güvenemiyoruz. Hele ki ülkemizin en büyük alışveriş marketlerini İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İsveçler alınca onların hangi politika ile hareket ettiklerini düşünmek bile istemiyorum. Ki birçoğu et ihtiyaçlarını kendileri karşılamaktadır. Yani et üretimi yapmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı'nın onların ürettikleri etlerin kanlı olup olmayacağı konusunda yeterli denetimi yapacaklarına da inancım yok. Ülkemizdeki Amerikan fast burgerlerinin kullandıkları etlerin de bu noktada şüpheli olacağına inanıyorum. Et malzemeleri hazır gönderilen... Merkezde marine edilip hazırlanan etlerin hangi amaçla nasıl hazırlandığını bilmeden özellikle Avrupalıların, Müslümanların yaşam kültürünü ifsat etmek için çalıştıkları bir ortamda oralarda güvenerek yemek zor diye düşünüyorum. Özellikle gençlerimiz için cazibeli olup farklı tat tattıklarına inananların ne yediklerinden haberlerin olmadığına inanıyorum. Bazıları kan içmek Haram deyip kan yiyip yememeye dikkat göstermemektedirler. Halbuki kan içmekle yemek arasında fark yok. İkisi de aynı şey. Onun için Allah kanı akıtılmayan hayvanların etini yemeyin diyor. Zira kanı akıtılmayan hayvanların eti kanı zaten. O nedenle Maide suresinin 3. ayetinde boğulmuş, parçalanmış, kanı akıtılmayan hayvanların eti haram olarak sayılıyor. Zira kan içmek haramdır deyip kan yemeyi haram saymayan tutum ve davranışlar sergilenmiştir o dönemde. Dikkat ederseniz bundan önceki bölümde bu konuyla ilgili dört tane ayet okudum. Bu dört ayetin iki tanesi Medine devrinde, iki tanesi Mekke devrinde geliyor. İlk üç ayette bu boğulmuş hayvanlar meselesi yok, kana akıtılmayan hayvanlar meselesi yok direk kan içmek haramdır diyor. Ama daha sonra bu ayetler geldiği zaman kanlı et yemek veya kanı yemek noktasındaki çıkan problem neticesinde Maide suresinin 3. ayetinde ayete ne ekleniyor? Boğulmuş, kana akıtılmamış, düşerek işte ölmüş, parçalanmış işte et yenen hayvanların parçaladığı hayvanların kanı akıtılmayanlarını yemek haram kılınıyor. Çünkü o etlerin içi kanlı. Dolayısıyla Maide suresinin 3. ayetiyle başından itibaren sonuna kadar okuduğumuz zaman kan içmek haramdır, aynı zamanda kanlı eti yemek de haramdır. Çerçevesi içerisinde kan yemek haram kılınmış olur. Geçmişte büyüklerimiz hayvanı keser, kanına akıtır, dalağını atmazlardı. Dalak kanlıdır, kanlı boşaltmaz deyip Çocuklar kanlansın diye pişirip çocuklarına yedirirlerdi. Bize de babamız çok şey yedirmişti geçmişte. Hatta kendisi de bakayım güzel olmuş mu diye yerdi pişen dalağı. Tabii bizim o konularda çocukken bir bilgimiz olmadığı için itiraz etmezdik. Hani biz bilmiyoruz neyse itiraz etmiyoruz. Ama ben gençliğimde çocukluğumda gördüğüm bir gerçek. Yani o dalağı hocalar da yiyordu. Bildiğini zanneden insanlar da yiyordu, güya insana güç verdiğine inanıyorlardı, e, kanlandığına insanın canlandığına kanlandığına inanıyorlardı ve çocuklarına dalak yediriyorlardı, kendileri de yiyorlardı. Hadi biz çocuğuyuz, cahiliz de, hocayım diyenler de bunu yapıyorlardı ve böylece bir kültür ayeti sapmış bir şekilde, saptırmış bir şekilde uyguluyorlardı. Bazı toplumların özellikle kanlı etleri tercih ettikleri bilmiyoruz. Hatta kansız olan etleri kana batırıp marina ettiklerinden de söz ediliyor. Et marinası için kullanılan bazı sosların içine kan koydukları belirtiliyor. Bazı topluluklarda kanı boşaltılmamış hayvan etlerinin daha lezzetli olduğuna, kansız etin yağsız et gibi yavan olduğuna inanıyorlar. Tabi insan kültürlerinin farklılaşmasıyla meydana gelen yaşam biçimleri Yeme alışkanlıkları ağız tadından tutun da değişik noktalara varıncaya kadar zevk ve sefaya o yediklerinden tat alma noktasına kadar ondan bir zevk duyma noktasına kadar bir sürü değişikliğe uğratıyor insanları. Dolayısıyla bazı toplumlar kanlı et yemeyi veya kanı yemeyi daha çok öne çıkarıyorlar. Yaşamlarını bu noktada geliştiriyorlar ve böylece yaşamlarını etkileyen kültürler oluşturuyorlar. Müslümanların kültüründe ise kan içmek, kanlı et yemek, kan yemek yasaklanmıştır. Onun için Müslümanların bu konuya özen göstermelerinde yarar var. Yine bazılarına göre en lezzetli et kanlı ettir. Bu yaklaşımı psikopatlıkla eşdeğer sayanlar yanılıyor derler o tür düşünenler. Özellikle işki alemlerinde pişirilen etlerin kanlı olması tercih nedeni. Dünya mutfaklarında en leziz yemek çeşidi olarak açıklananlar kanla pişirilen yemeklerdir. Bunlar içinde dünyaca yedi çeşit yemek sayılıyor. Dünya kültürleri içerisinde, dünya yemek kültürleri içerisinde ve dünyadaki ahşıların yazdıkları, çizdikleri kitaplarda, ansikribelerde veyahut tanıtımlarda dünyada yedi çeşit leziz yemek olarak Kanlı yemek olarak, et olarak çeşitler sayılıyor. Bunlara şöyle kısaca bir değinelim, kültür olarak bilgi verelim ki karşılaştığınız zaman yeme noktasında düşünmelisiniz. Birincisi, Vietnam'da yapılan Thiet Canh diye bir yemek. Ördek etinden, onun iş organları ve ham ördek kanından yapılan geleneksel bir yemek. Yapılışında... Haşlanmış, pişmiş, ete doğranmış poplar veya ezilmiş fıstık serpiliyor. Çiğ kan ya da balık sosu ile karıştırılarak buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Soğuduktan sonra yeniyor. İkincisi, Portekiz'de tavşan veya tavuktan yapılan bir yemek. Bu yemeğe biraz sirke eklenerek tercih edilen hayvan kendi kanında pişiriliyor ve pilavla tüketiliyor. Üçüncüsü ise, Blood sausages diye ifade edilen kanlı sucuklar genellikle dünyada sevilerek yiyorlarmış. Ansiklopediler öyle diyor. Türkiye'de pek bilinmiyor kanlı sucuk. Ancak yavaş yavaş ülkemize de el altından sokulduğu yabancılar tarafından yendiği biliniyor. Domuz, sığır, koyun, ördek ve keçi etleri kanları ile farklı ülkelerdeki farklı tatlara balvarak yapılıyor. Dördüncüsü Çizer nina, pirse pis diye Polonya bir yemeği var. Bu yemekte tavuk ya da ördek kanı ile yapılan bu yiyecek tatlı veya ekşi çorba olarak hazırlanıyor. Bir çorba pişiriyorlar tavuk veya ördek etinden. Şeker ve sirke kullanarak tat dengesi sağlanıyor. Çizer nina genellikle makarna, şehriye haşlanmış patates ve köfte ile servis ediliyor. Beşincisi, blot latter denilen bir İsveç yemeği. Domuz kanı, süt, un, soğan ve baharat ile yapılıyor. Ülkemizde gözleme gibi, yani ülkemizde hani bir gözleme var ya, onun gibi tavada hazırlanıyor, karıştırılarak. Altıncısı, miyokrakka diye Finlandiya'da yapılan bir yemek çeşidi. Bu yemek çeşidinde geleneksel Çorba olarak hazırlanıyor, bağırsak kan, et, soğan ve patates ile yapılıyor. Yedincisi ise Dinuguan diye Filipinler'de yapılan bir yemek, domuz eti ve domuz kanı ile yapılan bir nevi güveç çeşidi. Onun ince tatları ise sirke, biber, sarımsak, yeşil biber ve iyi pişmiş kandan geliyor. Genellikle pirinç pilavı ile servis ediliyor. Sayılan yemekler dünyaca Kanla yapılan meşhur yemeklerdir. Tabii dünyanın en meşhur yemekleri olarak bahsetmiyorum. Kanla yapılan meşhur yemeklerden bahsediyoruz. Elbette meşhur olmayan kanla yapılmış yemekler de vardır. Yolunuz düşerse o tür yerlere önünüze konabilir. Çünkü bizim toplumlarımızda olduğu gibi dünya toplumlarında da en sevdikleri yemekleri misafirlerine koymayı her toplum geleneksel kültüründe sanki yerleşmektedir tirmiş gibidir. Yani kendilerinin çok beğendiği bir şey varsa misafirlerinin önüne onlara hazırlayıp korlar. Bizim işte bizim memlekete birisi gelse yabancı, bizim köye birisi gelse köylü ne yapar veya işte kırsal kesimdeki insan ne yapar, kendi yemek kültüleri içerisinde en sevdiklerini pişirir ki misafirine ikram etsin diye. Bu şekilde eğer bir misafir olursanız çok dikkat etmelisiniz önümüze korana çünkü onların en sevdikleri yemekler o toplumlarda. Kanla yapılan yemekler veya ülkemizde yabancıların lokantaları var. Bir gün merak edilip de giderseniz oradaki geleneksel yemekler, meşhur yemekler olarak size tavsiye edilecektir. O meşhur yemekleri tavsiye ettikleri zaman dikkat edin, sorun içinde ne var? Kan içmeye, kanlı et yemeye, kan karıştırılarak yemek hazırlamaya alışkın insanlık kendine farklı yemek kültürleri edinmiştir. Ancak Müslümanlara bütün bu yiyecek çeşitleri haram kılınmıştır. Müslümanların harama düşmemeleri için dikkat göstermelerinde önlerine konacak yemeklerin ne olduğu, nasıl hazırlandığı noktasında sorgulamalarında yarar vardır. Ben bunu yabancılarda çok gördüm. Mesela yabancıların önüne biz pazarlama firmasındayken yabancılar gelirdi misafirimiz olarak hemen çağırlardı mesela. Aşçıyı sorarlardı. Nasıl pişiyor, nasıl yapılıyor, içinde ne var? Bunu bizim de yapmamız lazım Müslümanlar olarak. Eğer yabancı bir yerde yemek yiyorsak o yemeğin içinde ne var, nasıl pişiyor, hangi malzemeler katılıyor öğrenmemiz lazım. Yurt dışı seyahatlerinden biri olan Güney Kore'de bizi yemeğe götürecek kişi aynen şöyle demişti. ''Müslüman olduğunuzu bildiğimiz için sizin yiyebileceğiniz şeyleri yemeğe götüreceğiz.'' Bu söz bile rastgele bir lokantaya gidip yemek yiyemeyeceğimizi bize anlatıyor. Ve bizi yemeğe götürürken oranın aşçısına gelenler, Müslümanlar ona göre et seçin, ona göre yemek yapalım diye bir bilgi veriyorlardı. Bu önemli bir şey. Dikkatimi çeken orada bir şey oldu. Benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Genelde layık, çağdaş, solcu ama kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyenler, özellikle haram şeyleri yemek, tatmak konusunda yurt dışına çıktıkları zaman aşırı gayret gösteriyorlar. İşte bu iş gereği, çeşitli insanlarla ilişki kurarken hep böyle yabancı yerlere gitmiş gelmiş insanların anılarını konuştururken hemen öyle derlerdi. İşte filanca yerde çok enteresan yemekler varmış, hemen onu istedim, tattım, işte şöyleydi, böyleydi diye. Mesela bunlardan bir tanesi bana şöyle demişti. Güney Kore'ye gittiğimde ben çünkü Güney Kore'ye gitmek istediğimi söyledim, gideceğimi söyledim, hemen anısını söyledi. Ben gittim dedi, gittiğimde de bana anısını anlatıyor. Diyor ki, Güney Kore'ye gittiğimde özellikle lokantada köpek eti yiyebileceğimiz bir yere götürün dedim. Kime söylüyor bunu? Kılavuza söylüyor. Onları gezdiren kişiye söylüyor, özellikle. Bunun üzerine ben dedim, lezzetli miydi bari diye söyledim de, hem de çok diye böyle elini hareket ettirmişti. Sağlık açısından kanlı etin yararları, zararları konusunda bilimsel incelemeler yapılabilir. Ancak Allah'ın kanı, domuz etini, kanlı eti, leşi haram kılmasının direkt sağlıkla ilgisi yok. Allah kendi katından hikmetle istediği şeyi haram kılar. Allah'ın haram kıldıklarında illaki sağlık hikmeti aramak gerekmez. Yeme içme kültürü genelde alışkanlıklara bağlıdır. İnsan vücudu, Doğadan elde ettiği besin çeşitlerine göre uyum sağlayabilir. Zaman içinde insan doğası da aldığı besinlere adaptasyon sağlayarak kendini bütünleştirebilir. Sürekli, genellikle et yiyen insanlarla, genellikle ot, sebze, meyve, tahıl yiyen insanlar arasında sağlık açısından sorun vardır demek yanlıştır. Yeryüzünün her bölgesinde insanlar yaşıyor, Kimi deniz kenarlarında genellikle balık yiyor, kimi ovalarda genellikle tahıl, sebze, meyve, ot yiyor, kimi dağlarda avcılıkla geçiniyor. Elbette her yiyecek kendi genindeki kokuları, özellikleri yiyen insanlara yansıtır. Kekik kokusu etler denilince, çekik yenen dağ keçilerinin etleri akla gelir. Demek ki kekik veya diğer ot çeşitleri hayvan etlerini etkilemektedir. Aynı şey insanlar için de geçerlidir. Et kokulu insanlar, yumurta kokulu insanlar, ot kokulu insanlar, balık kokulu insanlar gibi. Niyet yemek kültüründe onları çokça yemiştir. Ama görülen o ki, yiyecekler, içecekler insanı öldürecek şekilde zehirli değilse, her biri insanı yaşatmaktadır. Öyleyse haram kılınanlar, insan sağlığına zararlı veya insanı öldürecek şeyler değildir. Zaten yenilecek, içilecek şeylerdir. Direk insanı öldürse kimse yemez zaten. Siz zehir yiyen gördünüz mü? İnsanı öldürecek bir şeyi yiyen gördünüz mü? Yese zaten ölür yani. İnsan sağlığını bozup hasta etse yediği bir şey onu da kimse yemez. Bunlar dokunuyor insana der. Nitekim insanlardan genellikle leş yiyen var mı? Böyle bir şey rastladınız mı? Yok. Ama Allah yeryüzünde yaşayan insanlara bazı şeyleri yemeyi yasaklar. Yasağın nedenleri kendi içinde hikmete, anlama, öze sahiptir. Yasağın asıl nedeni Allah'ın yasaklarına uymaya söz verenlerin uyup uymayacağıdır. Nitekim Allah, ben sizi inandım demekle bırakacak değilim. Elbette sözünüzden dolayı sınarım demektedir. E Allah'ın insanları ne ile sınayacağı belli mi? Hayır. Allah'ın bizi ne ile sınayacağı? Allah katındadır, Allah ona karar verir, bizi sınar. Onun çeşidini belirlemek, Allah'ın bizi sınama çeşitlerini belirlemek Allah'a ait bir şeydir. Bu bizim sorunumuz değildir. Bizim sorunumuz, inandık diyorsak yasağa uymaktır. İnandık deyip yasakları deliyorsak sonucuna da katlanırız. Fal oklarıyla kısmet aramak, 6. bölümdeki. Putperestlerin Kabe'de yaptıkları şeylerden biri fal oku, ona ezdan da deniyor, fal oku çekerek putlar adına okunan hükümlere uymaktı. Putlaya zaratlar, yolculuğa çıkma, çocuk sahibi olma, evlenme, ticaret yapma, su kuyusu açma, kumar oynama, soy belirleme, ihtilaf halinde kan bedeli belirleme gibi önemli gördükleri bazı işlerini putlara danışmak için Kabe'nin önündeki Putlardan, önemli putlarından en önemlisi olan Hübel'in önünde bulunan bir grup, oktan birini çekerek işlerini okun üzerinde yazılı olan ifadeye göre düzenlemekteydiler. Kabe'de bu iş için bir görevli bulunur ve ücret karşılığında bir ok çeker ve güya putun kararı olarak okurdu. Putlar hesaplar okunan bu karara göre hareket ederlerdi. Bu durum Allah tarafından haram kılındı. Ben çocukken gençken hatırlarım. Benim annem de böyle hoca diye bilinirdi. Eski yazıları okurdu. Osmanlıca kitapları vardı evde. Şimdi onlar benim evimde. Annem vefat ettikten sonra ben aldım onları. Şöyle yapardı. O kitaplardan bir tanesi mesela Muhammediye'ydi. Bir tanesi Ahmediye'ydi. Herhangi bir sayfa açardı. Orada bir hikayeler vardı. Bu Muhammediye ve Ahmediye kitaplarında hikayeler vardı. Hikayelerin işte kimi ya olumludur ya olumsuzdur ya bir şeydir yani o hikayeler bir şey anlatıyor orada. İşte konu komşu gelirdi derdi işte benim annemin adı kimlikteki adı Zeynep ama toplumdaki adı Zübeyde'ydi. İşte Zübeyde yenge bize bir kitap okuyver, bir kısmetimizi öğrenelim neymiş bir meselem var diye gelirlerdi ben çocukken görürdüm. Anam aynı bu putpreslerin adetini Ahmediye ve Muhammediye üzerinden yapardı. Rastgele bir sayfa açardı. O açtığı sayfaya niyet ederlerdi. O niyet ettikleri çerçevede sayfadaki hikayeyi okurlardı. Ona göre yorum yaparlardı. İşte putperestler de o gün Hübel'in önündeki okları çekiyor. Okların üzerinde bir hikaye var. Bir söz var. Bir ifade var. Ona göre hayatına yön veriyor. Bizim mahallenin kadınları da annemin okuduğu hikayeye göre kendilerine yön veriyorlardı. Nasıl yapıyorlardı? Kısmet arıyorlardı. Putperestlik devam ediyor diye bizim evde de. Yasaklama ile ilgili olarak çok şey söylenebilir bu konunun. Yani faloklarıyla kısmet aramanın yasaklanması ile ilgili çok şey söylenebilir. Ancak söylenecek en önemli şey kişi aklıyla muhakemesiyle yani kişi aklıyla muhakemesiyle iradesiyle karar verip uygulayacağı bir şeyi kısmete bırakmıştı. Elbette kısmet denilen şey kendi içinde önemli bir kavram. Ancak Allah bu şekildeki bir kısmeti reddediyor. Hani bütün çabanı göstermişsin, elinden gelen gayreti yapmışsın, her yolu denemişsin, sonuçta bir şeye ulaşmışsın. Ulaştığın şey, umduğun şey olmayabilir, umduğun şey de değildir. İşte o senin gerçek kısmetindir. Sonuçta eline düşen şeydir. Mesela ziraat yapıyorsun, bütün çabanı sarf etmişsin, şiftini sürmüşsün, tohumunu ekmişsin, sulamalarını yapmışsın. Temizliklerini yapmışsın, çapasını yapmışsın. Her şeyi yapmışsın. Sen gerekeni yapmışsın ama o ektiğin tohum doğanın içerisinde. Güneşten etkilenecek, yağmurdan etkilenecek, tabihaş şartlarından etkilenecek. Sonuçta bir hasat alacaksın. Hasatın senin kısmetindir. Gereken her şeyi yapmışsın, sana ve doğal şartlara bağlı olarak bir hasat elde ediyorsun. Bu senetin kısmetin. Veya bir ticaret yapıyorsun. Tüm kurallarına dikkat etmişsin. Gerekeni yapmışsın. Hedeflediğin karı değil de, daha az veya daha çok kar elde etmişsin. Elde ettiğin sonuç senin kısmetindir. Bir yola çıkacaksın, gereken tüm hazırlıkları yapmışsın, yolda giderken yolculukta gösterilecek tüm dikkatleri göstermişsin, ya hedefine varmışsın ya da varmamışsın. Sonuç senin kısmetindir. Allah çabanın sonucunda elde edeceğin şeye bir şey demiyor. Ama çabasız, akılsız, mantıksız, iradeni putlara veya herhangi bir şeye köle kılarak, Kısmet aramana haram diyor. Böyle şey olmaz diyor Allah. İnsana verilen aklı, muhakemeyi, iradeyi öne çıkarıyor. Aklı, muhakemeyi, iradeyi sıfırlayan şeyleri reddediyor. Falokları iradeyi sıfırlıyor. Anneme gelip de bize kitaptan bir şey oku, kısmetimizi öğrenelim diyen kadın iradesini sıfırlamış geliyor. Düşünmüyor, akıl etmiyor, mahkeme kurmuyor. Meselesiyle ilgili, sorunuyla ilgili bilgili ve bilinçli bir hareket etmekten uzak Zübeyde yengesine gelecek. Zübeyde yengesi Ahmediye veya Muhammed'den bir yaprak açacak. Orada bir hikaye okunacak. O hikayeye göre hayatına yön verecek. Allah bunu reddediyor, böyle şey olmaz diyor. Sana verilen bir akıl var. Sana verilen bir muhakeme var. Sana verilen bir irade var. Sana verilen bir güç var. Bu gücü, bu aklı, bu muhakemeyi, bu iradeyi kullanacaksın ve ona göre hayatına yön vereceksin ve sorumlu olacaksın. Putlu adına birileri bir şeyler yazıp koyuyor oraya falokların içerisine. Kim yazıyor? İşte onu putperestli yöneten şamanlar veya işte anam kadınlara öyle demiş. Etrafındaki kadınlara. Kadınlar cahil. Anam kendisini hoca olarak kabul etmiş. Demiş ki anam çevresine demiş ki ben Ahmediye veya Muhammediye bakarım. O bakışım size geleceğinizle ilgili bir şeyler söyler. Sorunlarınızla ilgili bir şeyler söyler. Şartlandırmış. İnanmışlar. İkide bir kapı çalar, Zübeyde yenge bir bakıver, Zübeyde bir bakıyor. Hani para almazdı o ayrı bir şey, hani para alsa baya köşe olacaktı da almazdı. Şans olarak ne çıkarsa kişi akıl etmeden, muhakeme kurmadan, iradesiyle karar vermeden, çaba sarf etmeden tamam diyor. Ne çıkarsa orada ha okundu, kitaptan okundu, tamam bu benim kaderim diyor, fal oklarından çıktı bu benim kaderim diyor. Allah böyle bir şeye razı değil, bu benim kaderim, bu benim kısmetim dediği şeye, bu şekilde bir tarza, Allah razı değil, bu tür şeyleri haram kılıyor. Bizim toplumumuzda da faloklarına benzer şey var, faloklarına benziyor. Bakıyorsunuz, çikletler var, kağıtlarda, baklada veya birçok şeyde falcı olarak sürüyor bu falokları. Adam cikleti alıyor veya kadın ciklet alıyor, okuyor, ha falım da bu çıktı, ha diyor, şimdi düşünmeye başlıyor. Veya kafasında bir sorun var, dur diyor ya bir ciklet alayım bakalım falım ne diyecek. Veya bir iskambil falı açıyor. Veya işte bazı kağıtlar var, özellikle bu fallara yönelik hazırlanmış, onları açıyor. Veya bakla attırıyor. Bir, bir roman kardeş buluyor, o roman kardeşe bir bakla attırıyor. Benim bir derdim ve problemim ne olacak söyle diyor. Veyahut da gidiyor bir el falına baktırıyor. El falı, bakla falı, ciklat falı gibi hususlar faloklarıyla kısmet arama kavramının içine giriveriyor haram olarak. Milli piyango çekilişleri, talih kuşlarının çektiği kağıtlara göre hareket etme anlayışı, düşüncesi, davranışı haram kılınmıştır. Toplumsal kültür içindeki insanların zaaflarından yararlanmaya yönelik bu girişimler, insanları hazırcılığa iten bu gelişmeler insan eğitiminde önemli görülmekte. Allah tarafından zaaflara uğratan, hazırcılığa iten şeyler haram kılınmıştır. Bu ayetler, çağımızın en gerici, en yobaz, üstelik çağdaşlık, modernlik olarak algılattırılmaya çalışılan tarot falları da kısmet arama konusunda etken olarak görünüyor. İnsanlar okudukları burçlara göre hayatlarına yön veriyorlar. Halbuki Allah onlara aklı, muhakemeyi, iradeyi vermiştir ki akıl ederek, muhakeme kurarak, Özgür iradeleriyle seçerek hayatını yaşasın, sorumluluklarını da üstlensin. Geçmişte putperestler insanların duygusal, akılsal zaaflarından yararlanarak üzerlerinden putperestlik adına çıkar sağlıyorlardı. Günümüzde ise modernlik, çağdaşlık adına ürettikleri putperestlikle insanlar üzerinden çıkar sağlıyorlar. Onun için çıkar sağlamaya yönelik bu tür girişimler etik olmadığı gibi bu yöntemlerle kısmet, yani gelecek belirleme Allah tarafından haram kılınmıştır. Allah'ın insana söylediği şey, özetlersek, ayetlerin özetinden gidersek. Ey insan, sen yaşadığın hayattan sorumlusun. Sorumluluklarını başka şeylere yıkamazsın. Sana verilen akılla, mantıkla, iradeyle, bedensel güçle hayatını yaşamak zorundasın. Yaşayarak sorumluluklarında üstlenmek durumundasın. Bunları zafa uğratan her türlü düşüncen, eylemin haramdır. Sorumluluklarından kurtulmak için yapacağın her türlü düşüncen, eylemin haramdır. Ona göre hareket etmelisin. Sen sorumluluklarından kaçmak için fala baktın, falı yıktın. faloklarına baktın, oraya yıktın. Kitaba baktın, oraya yıktın. Tarota baktın, oraya yıktın. El falı baktırdın, oraya yıktın. Kağıt falı baktırdın, oraya yıktın. Şans oyunu oynadın, oraya yıktın. Kuşa çektirdin, oraya yıktın. Sen insan olarak sorumluluklarını yıkamaz Ne yapayım, falım böyle çıktı veya şansın böyle çıktı, kısmetin böyle çıktı diyemez. Bilinçli, bilgili, akıllı, muhakemeli, iradeli ve gücüne göre çaba gösteren olarak hareket etmelisin. İnsan buna göre davranmak zorundadır. Kısacası, kısmetinizi... Aklınızı, muhakemenizi, iradenizi, gücünüzü kullanarak arayın. Hiç kimseye, hiçbir şeye aklınızı, muhakemenizi, iradenizi, gücünüzü teslim etmeyin. Tembellik edip başkalarının üzerine yamayıp asalak olmayın. Gerekli çabayı göstermeyip kısmetin budur demeyin. Değilse faloklarıyla veya şans yoluyla gelecek belirlemeniz size haram kılınmıştır. Geleceğiniz için aklınızı, mantığınızı, iradenizi, gücünüzü kullanın. Bütün çabanıza rağmen ulaştığınız sonuç sizin gerçek kısmetinizdir. Rabbiniz de çabanızın karşılığını bolca ver. Sayılan haramlardan yenilip içilmesi. Maide suresinin 3. ayetinde mealen denilmektedir ki, kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse haram saydıklarından yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Burada yenilmesine izin verilenler kan, leş, domuz eti ve kanlı ettir. Bunlar ister üzerine Allah'ın adı anılsın ister anılmasın bazı şartlarda yenilebilir. Bu tür ayetlere ruhsat belirleyen ayetler denir. Ruhsat belirleyen ayetler haram kılınan şeylerin hangi şartlarla yenilebileceğini belirler. Eğer haram yenilmek, içmek konusunda değil de yapmak konusunda ise o konuda ruhsat belirleyen bir ayet varsa o da haram kılınan şeyleri hangi şartlarda yapılabileceğinizi belirler. Bu ayette haram kılınan yiyeceklerden hangi şartlarda yiyebileceğinizi belirliyor ruhsat. Bu ayette ruhsat bu şekilde belirliyor. Maide suresinin üçüncü ayetinde belirtilen ruhsat açlık halidir. O ruhsatın şartı. Açlık halindedir. Kimisi bu ayeti açlıktan ölecek dereceye gelirse diye çevirmektedir. Meal verirken. İşin özünde açlık nedeniyle ölecek hale gelmek çevrisi yanlıştır. Zaten ölecek hale gelen kişinin açlıktan bütün takatı kesilmiştir. Yemeye karar verse de yiyemez. Böyle şey olur mu? Biraz doğal olarak düşünmek lazım. Yani, Kevni ayetler dediğimiz yaratılışı ait ayetlerin özünde düşünmek lazım. Ölüm noktasına gelmiş bir kişi, dermansız kalmış bir kişi nasıl o haramları yiyebilir ki kalkıp da? Öyle değil. Bu çeviri yanlıştır. Onun için ayeti doğru anlamakta var. Açlık halinde yiyecek bir şey bu lamama varsa, bakın, açlık halinde. Yiyecek bir şey bulamama umutsuzluğu varsa, Aç kaldı, elinde yiyecek de yok. Nasıl yiyecek? Haram olmayan, helal bir yiyecek yok. Ama haram şeyler var etrafta. Ama henüz ayakta, henüz dinç. Henüz ne olmamış? Takatsız kalmamış, ölecek noktaya gelmemiş. Eli ayağı tutuyor, aklı çalışıyor, Muhakemesi çalışıyor, iradesi çalışıyor, Dermanı var, gücü var. Ama bir bakıyor, helal olan bir şey yok. Hep haram şeyler var etrafta ama aç. Karnını doyurması lazım yaşaması için. Ne zaman bulacağız? Meçhul. Neyi? Helal yiyecekleri ne zaman bulacağım Meçhul. Şimdi düşünüyor. Açım, etrafımda helal yiyecek yok, haram yiyecek var. Açlığım devam edip de beni ölüm tehlikesine götürecekse diye düşünmeye başlıyor karar veriyor, götürebilir diyor. O zaman gücü yerindeyken haram sayılanlardan yiyebilir. Gücüye, yeme gücü var çünkü. Yeme gücü varken yiyebilir. Yeme gücü yok, ölüm noktasına gelmiş, takatsiz kalmış, bayılacak noktaya gelmiş, bayılmış. Değil. Bayılacak noktaya gelmiş. Elin ayağını kaldıramıyor, iradesine karar veremiyor. Böyle bir şey yok. Değilse, açlıktan tamamen güçsüz kalmışsın, nasıl yiyesin ki? Burada kişinin öngörüsü önemlidir. Kişinin öngörüsü, yiyecek sıkıntısından dolayı açlık telkesi yaşayacağının, açlık nedeniyle ölüm tehlikesi geçireceğinin itirakidir. Dara düşme noktasında kişi karar verir. Ben de açım, önümde helal yiyecekler yok, haram yiyecekler var. Ben helal yiyeceği de ne zaman bulacağım belli değil. Şimdi böyle giderse bir öğün, iki öğün, üç öğün aç kaldım veya işte şu kadar aç kaldım, ötesi beni açlıktan öldürme noktasına götürebilir. O zaman haramdan yiyecek. Peki ne kadar yiyebilir? Kasıt olmamak, ayet devam ediyor. Kasıt olmamak, günah işlememek kastıyla, samimiyetle vereceği karar ile kendini açlık nedeniyle ölüm tehlikesine sokmayacak şekilde yemesi gerekir. Bunun miktarını kişi kendi belirleyecektir. Belirleme yaparken de aşırıya gidip günah işleme kastı olmayacaktır. Geçmiş Müslüman hukukçular açlıktan dara düşme konusunda çeşitli fikirler ile sürmüşlerdir. Kimi üç gün, kimi daha çok, kimi daha farklı aç kalmayı gündeme getirmiştir. Yeme konusunda da kimi az bir kısım, kimi bir öğünlük, kimi üç öğünlük ayırmayı gündeme getirmiştir. Her iki konuda ileri sürülen fikirlerin hiçbirisine katılmıyorum şahsen. Tehlike içinde olan insan bu konuda kendisi kendi ihlasıyla yani kendi samimiyetiyle kendisi karar verecektir. Günaha düşmek istemeyen insan kendisi karar verecektir. Açlığının da geleceğinin ne olacağını kendisi karar verecektir. Kendine kişilerin takdirine bırakmayacak kendilerini kişilerinin takdirine bırakırsa biraz önceki falokları meselesine döner. Aklını, iradesini, muhakemesini, bedensel gücünü kullanmadan bir başkasına teslim olmuşa benzer. Faloklarda öyle değil miydi? Kısmet aramak bu noktada. Oraya benzer. Onun için burada takdir kişinin kendisine aittir. Kimin kaç günlük açlıkta öleceğini kimse bilemez. Sadece varsayımda bulunur. Her insanın dayanma gücü farklıdır. Bu nedenle kaç yapayım derken göz çıkarmamak gerekir. Mesela bir fakir dedi ki Beş gün aç kalırsan dedi. Ya e Adam üç gün sonra, dört gün sonra ölürsen olacak. Adam Fakihe'ye inandı, bekliyor öyle beş gün geçecek. Adam öldü ne olacak yani? Ona kaş yapayım derken göz çıkarmaktır. Aklı başında olan ilim sahibi Müslümanlara ayeti okuyup, kardeşim bak açlık tehlikesinde sen bu haramları yiyebilirsin. Açlık tehlikesinin sınırını sen kendin belirler. Çünkü takatsız kalıp kalmadığına kendin karar vereceksin. Ne zaman takatsız kaldı? Ne zaman geleceğin tehlikeye girdi? Buna sen karar vereceksin. Ne kadar yiyeceğini de sen kendin inancının samimiyeti doğusunda belirle. Ayette sana anlatılan sakın ha haram yemeyeceğim diye kendini tehlikeye atıp dara sokma demelidir. Demektedir. Ayetin özü bu. Ayet ne diyor? Sakın ha diyor. Haram yemeyeceğim diye kendini Dara sokup telkiye sokma diyor ayet özünde. Değilse uzaktan doğulun sesi hoş gelir. Hesabı yok şu kadar gün aç kalırsan, yok şu kadar yersen helal gerisi haramdır demek aklı başında olan ilim sahibine düşmez. İnsana miktarlar belirleme yerine ayetin özünü, ayette göre neleri yapma hakkı olduğunu insana anlatmak gerekir. Haramlardan şu şartla sen yiyebilirsin. Bunun zamanını, bunun ne kadar olacağını sen belirleyeceksin. Orada bizim şeyimiz yok. Ama ayette diyor ki arkadaş, Müslüman kardeşim sen haramlardan yiyebilirsin şu şartlarla yiye. Bu şartlardaki miktarları ve zamanı sen belirle. Bize sorma. Çünkü o şartı yaşayacak sensin demelidir. Unutmayın ki Allah inansın, inanmasın. Hiçbir kulunu sıkıntıya düşürmez. Rahman ve Rahim yani kuşatan ve koruyan sıfatlarıyla yarattığı her şeyi korur ve gözetir. Onun için haram kıldığı bir şeyi dara düştüğünde yemeyip hayatını yok eden kişi Rabbine isyan etmiş olur. Eğer bir Müslüman, ben falanca fakihe uydum, ona göre beş gün aşk kalmak şartıyla yiyecektim ama dördüncü gün öldüm diye Rabbin huzuruna varırsa Allah ona, sana verdiğim akıl, muhakeme, irade ne oldu? Ne oldu da başkasına uyarak Emrimi yerine getirmedin ve kendini öldürdün haksız yere diye sorabilir. Dikkatinizi çekiyorum. Ne yazık ki geçmiş hukukçularımızın çoğu hatta müfessirlerimizin çoğu kendi sınırlarını aşarak ayetlerin özlerini anlatacaklarına insanlara gereksiz kurallar koymuşlardır. Hukukta konulan ruhsatın şartları gibi konuların çoğu gereksizdir. Günümüzde bir laf vardır. Masa başında yapılan yasalar tatbikatta takla atar. Öyle değil mi? Masa başında yapılan yasalar tatbikatta takla atar. Yani bir işe yaramaz. Tökezler taklatar. Bunun gibi yumuşak minderler üzerinde verilen fetvalar, yapılan iştahatlar yaşanan hayat içinde sapıtır. Çünkü yaşanan hayat gerçekleri o fetvaların, o iştahatların yüzüne çarpar. Siz gerçeğe göre verilmediniz der. Minder üzerinde verildiniz. Çünkü onların hiçbiri gerçek bir yaşam içinde verilmemiştir. Kişilerin özgürlüğüne müdahale ederek Allah'ın insanlara verdiği hakları elinden alan her türlü görüş, düşünce, iştahat, fetva yanlıştır. Uyanları Allah'a asi yapar. Onun için çok dikkat göstermekte yarar var. Hayatımızın gayesi Müslüman olarak Allah'a göre hayat yaşamak, haramlarına riayet ederek haramları işlememek, Haramları yememek emri doğrultusunda ruhsatlarından da yaralanıp kulluğumuza devam etmektir. Aksi ise Rabbim bize isyan olur. Sorumluluğu da bize ceza olarak döner. Hatalara düşmemek dileğiyle hepinize iyi geceler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamıyla.